İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayını çıkar dinleyicileri Bugünkü Iklim Kuşağı konuşuyor Programının konuğum, Girişimci Kerem Erikçi. Kerem Erikçi, Tarım ve gıda alanlarında iki girişim olan Biftekko ve Tarla Io kurucusu. Biftekko laboratuvar eti üretimi aşamasında çalışmalar geliştiren bir startup. Öncelikle Iklim Kuşağı konuşuyor Programına e, Konum Kerem Erikçi'ye hoş geldiniz demek istiyorum ve hemen konuya giriyorum. Kerem Bey, birkaç hafta önce bir web sitesinde Bifteko ile karşılaştım ve yaptıklarınız beni çok heyecanlandırdı. Çünkü dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine olumsuz katkıda bulunan en büyük sektör et sektörü ve sizin çözümün bir parçası olmayı hedeflediğinizi gördüm. Sonra size ulaştım. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Önce kendi hikayenizi özellikle Bifteko fikrine geldiğiniz noktaya kadar neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Atlas teşekkür ederim soruları için, davetin için. Şimdi benim ismim Kerem Erekçi. Ben 2002 senesinde mühendislik elektrik elektronik mühendislik fakültesine mezun oldum. Bir yurt dışına gittim, bilgisayar master yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüğümde sekiz sene bir kurumsal tecrübe'm oldu bir şirkette hem tasarım tarafında hem pazarlama tarafında çalıştım. Daha sonra tekrar bir master için Almanya'da bir süre bulundum. Orada bulunduğumda şunu gördüm: fuarları gezerken özellikle hafta sonları fuarları gezmeye vakit ayırdım. Değişik işte endüstri bilişim işte havacılık sanayi fuarlarından sonra Yolum bir tarım fuarına denk geldi. Tarım fuarına girdiğimde oranın aslında çok muazzam bir alan olduğunu fark ettim. Çünkü fuarda işte elektronik mühendisleri, yazılımcılar, meteorolojiler, işte iklimciler, çiftçiler, ziraatçiler, işte makine mühendisleri gibi gibi birçok alanın bir problem çözmek için ortak faaliyetlerde bulunduğunu gördüm. Türkiye'ye döndüm ve biz de tarım alanında bazı işler yapmamız lazım deyip girişimcilik hayatımıza başladık. Bizim Tarla İYİO diye bir girişimimiz daha var. Daha önce kurduğumuz. Tarla İYİO çiftçiler için ya da ziraatle alakalı kurumlar için bilgi üretiyor. Uydudan, sensörlerden, topraktan, tahminlerden, hesaplamalardan bazı bilgileri derliyor, toparlıyor. Ve karar destek mekanizmaları sunuyor. Daha sonra bunu takip eden bir iklimcoğu diye başka bir girişimiz var. Bu da iklim adaptasyon hizmetleri veriyor. İklim adaptasyonlar demek aslında iklim değişikliğini ya engelleyeceksin ya adapte olacaksın. Engelleyemeyorsan adapte olmak için neler yapabilirsin? Bu adaptasyon tarafında bir hizmet. Türkiye'deki işte canlı hava olaylarını, şiddetli hava olaylarını takip etmeye başladık. Değişik sensörler kurarak ülke çapında. Nerede yıldırım, şimşek var, dolu hortum, fırtına var. Onları gerçek zamanlı görebiliyoruz. Ve bunları işte sigortacılar, belediyeler, işte ulaşım sektörü gibi kişilere verebiliyoruz. E şimdi tarım ve iklim sonra bunların birbiriyle ilişkisini görmeye başlıyor insan. Yani eğer siz çok e, yoğun bir endüstriyel tarım yapıyorsanız toprağı, havayı kirletmeye başlıyorsunuz. Keza hayvancılık toprağı, havayı kirletmeye devam ediyor. Bu iklimi değiştiriyor. İklimin ısınması, havanın ısınması, küresel ısınma tekrar bir kısır döngü gibi tarımı etkiliyor. İşte kuraklıklar, seller, fırtınalar, dolular tekrar tarımı vuruyor. Bu aslında bir kısır döngü. Kendi kendini besleyen bir döngü. Peki buradan nasıl çıkılabilir? Nüfus artıyor. Tarıma ihtiyaç çok, gıdaya, proteine ihtiyaç çok. Bu bizi üçüncü girişimiz olan biftek koyuya getirdi. Biftek son zamanlarda medyada da görüyorsundur, çok popüler olmaya başladı alternatif protein sektörü. İnsanlar dediler ki ya tamam yani biz tarımı çok yoğun bir şekilde yapıyoruz ama bu iş sürdürülebilir mi? Nereye kadar bunu yapabiliriz? Bazı işte veriler var bu Amazon ormanlarının yanması yakılması, işte ormansızlaştırılması gibi faaliyetlerin aslında yüzde doksan orada tarım alanı açmak için yapılıyor. Soya, mısır gibi e, ürünleri yetiştirmek nedir aslında soya ve mısırın ana e, tüketicisi? E, hayvancılık endüstrisi. Yani bizim bir kilo et yememiz için milyarlarca hayvanı beslememiz lazım. Şu anda dünyada 50 milyar tavuk yaşıyor mesela, ee, işte 3 milyar büyük baş hayvan yaşıyor, 5 milyar koyun keçi yaşıyor, bir, bir o kadar domuz yaşıyor. Yani bunlar insanların protein ihtiyaçlarını karşılasın diye ve bu hayvanları beslemek için de bizim tarımımızın yüzde 60'ıdan 70'i e, yem endüstrisine gidiyor. Ee, çok etkin olmayan bir süreçteyiz. Ee, Protein ihtiyacımızın %15'ini, %20'sini hayvansal ürünlerden elde ediyoruz. Ama tarımımızın %60'ını, %70'ini hayvanlar için yapıyoruz. Ee, aslında dünyanın dengesini bozmuş vaziyetteyiz. Ee, sana sorarsam dünyada ne kadar fil var diye, hani aklına belki birkaç milyon gelebilir ki doğru. İşte ne kadar aslan var, i̇şte birkaç bin ya da birkaç on bin diyebilirsin. Yani ineklerin de, koyunların da, keçilerin de, tavukların da e, birkaç milyondan fazla olması aslında insan eliyle olan bir şey. Ve de bu dünyanın üzerine büyük bir yük getiriyor. E, biz Biftek'te bununla alakalı neler yapabiliriz diye bakınca e, laboratuvar ortamında et üretimi ya da protein üretimi konusuna odaklandık. E, ama... Et üretmekten ziyade bu etin teknolojisini üretiyoruz şu anda. Yani bu eti e, satın alılabilir kıvama getirmek, insanların erişebilir e, hale getirmek için bazı e, teknolojiler üzerine çalışıyoruz. E, gelecekteki 5-10 yılda zaten bu teknolojilerin e, çok da artacağı, yoğunlaşacağı ve insanların e, açlıkla karşılaşmaması için en önemli fikirlerden biri olacağını varsayıyoruz. Evet, evet, şimdi benim merak ettiğim başka bir konuda sizler hani şimdi Biftekoda hücre tabanlı et üretimi üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle bitki tabanlı et nedir, hücre tabanlı et nedir? Bunların, bunların arasındaki farkı, ekolojik sağlık güvenliği, etik ve bir de sürdürülebilirlik açısından farklarını kıyaslayabilir misiniz bizlere? Yani geniş kapsamlı soruyorum aslında ama baştan sona bunları anlatırsanız biz galiba daha iyi anlarız yaptıklarınız. Çünkü çok e, Clify yani Climate Fiction yani iklim kurgu senaryosu gibi biraz yaptıklarınıza baktım. Hani e, aslında bu ete ait kendi geliştirdiğiniz formülü satma hedefleriniz var. Buyurun lütfen sizden bunu bir dinleyelimiz. Evet şimdi <gülüyor> Clify onu duymamıştım. Science Fiction duymuştum ama İlk önce şey diyorlardı bunlar bu fikirler ilk ortaya çıktığında bu bilim kurgu deniyordu. Aslında as, gerçeklikten ibaret yani şey, fiction tarafı artık gerçekliğe dönmüş vaziyette. Şimdi ben anlatayım bitki tabağına ve hücre tabağına et nedir? Dediğim gibi hayvancılık dünya üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor iklim üzerinde. Bütün arabaları Uçakları, gemileri, trenleri e, yaydığı gazları çıkar, topla bir o kadar e, hayvancılıktan dolayı metan ve karbondioksit salımı gerçekleşiyor. Bu da dünyanın ısınmasına büyük bir katkı sağlıyor. E, evleri ısıtmak, soğutmak bir o kadar e, sere gazı salıyor. Endüstriye bir o kadar sere gazı salıyor. Yani baktığında dünyanın ısınmasının neredeyse çeyreği bu hayvancılık, ve tarım üzerinden gerçekleşiyor. Peki bu böyle olması mecbur mu? Bizce değil. Ee, eğer insanlar e, bitkilerinden proteinlerini elde edebilirse yoğunlukla e, bu kadar hayvancılığa gerek kalmaz. Veya illa hayvansal protein isteniyorsa bunu başka metotlarla elde edebilir miyiz? E, son yıllarda biliyorsun bu vegan vejeteryan e, konusu Belki 10 yıllardır gündemimizde. insanlar e, hayvansal ürünleri tüketmiyor. Bir kısmı insan işte kimisi çok uç noktaya gidip işte ben sütle tüketmem, işte yumurtada tüketmem deyip vegan olabiliyorlar. Bunlar bütün proteinlerini bitkilerden almaya çalışıyorlar. Bu zaten 10 yıllardır olan bir şey. Ama son 5 yıldır şöyle bir e, inovasyon gerçekleşti. Bitki proteinlerini Ete benzetme üzerine Amerika'da özellikle birçok firma çalışmaya başladı. Bu biliyorsun hemoglobin var bizim kanımızı kırmızı rengini veren. Bunu sentetik olarak laboratuvarda üretmenin kolay ve ucuz yolları keşfedildi. Şimdi sen bitkisel proteini işte bezelyeden, fasulyeden, ne bileyim başka kaynaklardan aldığın bu bitkisel proteini çıkarttığın, bu hemle hemoglobinle birleştirirsen yediğin şey ete çok benziyor. Hatta Amerika'da tadanlar, hatta Türkiye'ye geldi. Söylemezsen bu et midir, bitki midir diye et zannedebiliyorlar. Orada çok et ihtiyacını bitki protein üzerinden tatmin eden bir grup çıktı. Ve bu pazar hızlıca büyüyor. Biz Türkiye olarak çok şanslıyız. Akdeniz ikliminde yaşadığımız için. Zaten et tüketimimiz o kadar da fazla değil. Dünya ortalaması kadar belki biraz daha az. Ama protein ihtiyacımızı bitkilerden, işte ülkemizdeki birçok alternatiften karşılayabiliyoruz. O yüzden Türkiye coğrafi olarak çok şanslı. Birçok meyve, birçok sebze burada yetişiyor ve doğal olarak yetişebiliyor. Şimdi bu işin bir tarafı, bu hızlıca artan bir e, bölüm bir de hücre tabanlı ya İnsanlar gerçekten etle yemek istiyor olabilirler. Peki eti üretmek için bizim hayvana ihtiyacımız var mı? Bunun olmadığı gösterilmiş vaziyette. 2013 senesinden bu yana gelişen bir teknoloji bu. E, kök hücre üzerinden e, bir teknoloji diyebiliriz. Sen hayvandan bir tane kök hücre alıyorsun. Biliyorsun bu kök hücre e, bütün işin orjinali ya da başlangıç noktası kök hücüyü sen e, işte ne bileyim yağ yapabilirsin kas yapabilirsin sinir sistemi için sinir olabilir başkalaşabilir ne bileyim saç kıl gibi şeyler olabilir kemik olabilir yani bu kök hücre her şeyin özü biz öyle kök hücreler seçiyoruz ki bunlar e, kasa dönüşsün istiyoruz ya da başkalaşsın istiyoruz. Bu kök hücreyi e, basit bir biyopsiyle hayvandan alıyorsun herhangi bir hayvandan. E, ondan sonra belli bir besi ortamına koyuyorsun. İşin püf noktası bu besi ortamı. Besi ortamı diyor ki bu kök hücreyi hadi sen bölün. Hadi sen başkalaş. Bu sinyalleri veriyor. Kök hücreyi de sanki hayvanın içinde büyüyormuş gibi ya da bir canlı ortamda büyüyormuş gibi tamam ben bölüneyim ve kasa özelleşeyim demeye başlıyor. Ölünüp kas oluyor ve aslında bu kas dediğimiz şey bizim etle aynı şey. Etin içinde kas ve yağ dokuları vardır. Yağı da böyle bu şekilde dışarıda üretebiliyorsun. Bunları birleştirdiğinde sen hayvan olmadan tek bir hücreden et üretmiş oluyorsun. Bu şu anda çok pahalı bir teknoloji. Orijinalinde işte hayvan buzağı serumu kullanılıyor. Ama bu ileride olmayacak çünkü çok pahalı olduğu için ve hayvansız et üretmek için buzaya ihtiyacın olduğu için çok da etik değil. O yüzden bizim gibi firmalar bunu farklı alternatif nelerden elde edebiliriz diye bakıyor. İşte bitkilerden, mayalardan, bakterilerden, mikroorganizmalardan bu tarz büyüme ortamlarının elde edilebilmesi için çalışıyorlar. Biz de bu işte mikroorganizma özelinde ilerliyoruz. Şimdi sağlık açısından çok sorular geliyor bize. Bu üretilen et sağlıklı mı diye. Biz de hep şunu söylüyoruz. Şu anda yediğiniz et kadar sağlıklı. Hem de en az şu anda yediğiniz et kadar sağlıklı. Neden? Şu anda yediğimiz ette çok fazla problem var. Bu problemleri biz fark etmiyor olabiliriz ama başımıza kence fark ediyoruz. Mesela işte şarbon gibi ne bileyim deli danı gibi, kuş gribi gibi e, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalıktan bahsetmek mümkün. E, etin bize ulaşana kadar, soframıza ulaşana kadar e, bozulması, çürümesi, işte bakterilere maruz kalması, patojenlere maruz kalması gibi problemler var. Ama temiz et dediğimizde, laboratuvar eti dediğimizde, kapalı devre üretim süreçlerinde e, bu tarz e, hastalıklar zaten işin içinde değil. Aynı zamanda e, antibiyotik direnci diye bir mevzu var. Belki duymuşundur Modern tıbbın sonu olabilir diyorlar. Yani COVID'den çok daha büyük bir problem yaşayabiliriz. Antibiyotik direncine sahip e, bakterilerin ortaya çıkması, hastalıkların ortaya çıkmasıyla. Bunun sebebi de e, hayvanlara verilen e, antibiyotikler, hormonlar. E, o hayvanlar e, birbiriyle yaşayabilsin diye ahırlarda, kümeslerde dünyada tüketilen antibiyotiklerin yüzde sekseni hayvancılıkta kullanılıyor. Yani sen doktora gittiğinde antibiyotik alıyorsun ediyorsun ama o sadece dünyadaki kullanılan yüzde yirmiye tekabül ediyor. Yüzde sekseni hasta olmayan hayvanlara verilen antibiyotikler. Tabii bunların bir kısmı da ister istemez et ve tüketim yoluyla insanlara geçiyor. Sonra sen gidiyorsun işte hasta oluyorsun doktor sana antibiyotik veriyor ama hastalığın geçmiyor. Allah Allah diyorsun. Ben normalde antibiyotik kullanmıyorum. Acaba bu direnç nereden kaynaklandı? Halbuki sen et ve süt ürünleri kullandığında bu antibiyotik direncine maruz kalabiliyorsun. Bu çok büyük bir problem. Önümüzdeki yıllarda bunu çokça ve sıkça duymaya başlayacağız. bir de işte hayvan refahı konusunda işte hayvan hakları temsilcileri bunu çok dile getiriyor ki öyle işte hayvanların da bilinci var, onların da duyguları var. Biz onları aslında kendi amaçlarımız uğruna kullanıyoruz. Ee, hayvan refah konusunda da bu çok büyük bir adım olacak. Ee, dediğim gibi bir kilogram et üretmek için e, işte 15 ton suya ihtiyacım var. Ee, şu son yıllarda kuraklık çok gündemimize geliyor. Ee, bu kadar su tüketip bir kilo et yemek aslında mantıklı olmayabilir diye insan düşünmeden edemiyor. Ee, bir kilo et için 200 metrekare bir toprak kullanmak lazım. İşte soya, mısır, arpa gibi yem bitkilerini üretmek gerekiyor. Bu da tüm tarımın 60 70ine karşılık geliyor. Ee, Antibiyotik kullanımından bahsettik çok fazla antibiyotik kullanıyor hayvancılıkta ve karbon ve metan salınımda muazzam ölçüde özellikle hayvancılık tarafında bunlara baktığında laboratuvar eti hem e, dünyadaki açlık problemini çözebilecek hem bu karbon metan salımını engelleyebilecek daha az enerji kullanacak çok daha az su kullanacak e, ve çok daha toprağa kullanılacak bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Sürdürülebilik açısından bence gelecek yılların en önemli teknolojilerinden biri olacak. Biz ne yapıyoruz burada? Kısaca tekrar bahsedeyim. Biz bu solüsyon tarafında demiştim ya hücreyi alıyorsun, kök hücreyi bir besi ortamına koyuyorsun. Bu besi ortamının teknolojisini biz üretmeye çalışıyoruz. Dünya çapında işte müşterilerimiz Olabileceğini öngörüyoruz. Şu anda denemeler devam ediyor. Biz bu solüsyonu işte Singapur'daki, İsrail'deki, Hollanda'daki, İngiltere'deki startuplara verip onların kendi et üretmelerine vesile olmak istiyoruz. Ve bunu yaparken de şu anda kilogram 3000 dolarlar civarında biz bunu birkaç 10 dolarlar ilk aşamada daha sonra da birkaç dolarlar seviyesini düşürürsek hem dünya için iyi, hem hayvanlar için iyi, hem insanlar için iyi bir şey yapacağımızı düşünüyoruz. Yani ağzım açık dinliyorum sizi açıkçası. <gülüyor> yani ben de o cli-fi konusu aslında çok eski bir şey değil. Sizin de hani duymadım dediniz. Onun hani e, yani e, bu sci-fi konusu... ...hani genelde bir kategori olarak bulunuyor. Fakat Cl Clify şimdi bizlerin adlandırdığı bu senaryo. Bunun üzerinden aslında biraz gitmek istiyorum. Biraz evvel hani Clify senaryosu demiştim de ben... ...bu laboratuvar et üretimi sayesinde gelecek nasıl olacak? Hani laboratuvar eti yeme şekillerinde nasıl bir değişiklik getirecek? Bir de ulaşılabilir olacak mı? Az önce hani çok sürdürülebilir mi? Onun da şey oldum. Bir de pahalı dediniz. Ee, şimdi bu ne zaman satışa çıkacak? Hani nasıl olacak? Onu merak ediyorum açıkçası. Evet. Bizim öngörümüz bu tarz etlerin 2025 civarında pazara gir gelebilmesi. Şu sıralar böyle tadım e, aktiviteleri oluyor. Yani değişik firmalar bu eti üretiyor. E, sen gidiyorsun bir listeye kayıt oluyorsun. Sıran gelince seni çağırıyorlar. Hadi gel bir bir tadım yapalım diyorlar. Tadıyorsun gerçekten de hiçbir farkın olmadığını görüyorsun zaten orada. Ama tabii o etsin maliyeti çok fazla olduğu için sana sübvans ediyorlar o eti yedirmek için işte tadımını yapabilmek için. Şu birkaç bin dolarlar civarında diyebiliriz kilogramı. Ama bu çok hızlı bir şekilde aşağı doğru düşecek. Bizim yaptığımız inovasyonda ona vesile olacak. Yani bu besi ortamı işin aslında yüzde doksanı yani maliyetlerin yüzde doksanı işte üç bin dolar dersek iki bin yedi yüz, iki bin sekiz yüz dolarlar civarında sadece bu besi ortamını elde etme maliyetleri var. Bizim teknolojimizde bu işte birkaç on dolarlara düşecek ve böylece fiyat bir anda çok aşağıya çekilecek. Bir yandan da bakıyorsun normal et fiyatları artıyor. Neden? İşte kuraklık var. Hayvanların yiyebileceği Yem fiyatları, işte arpalar, mısırlar sürekli e, enflasyona ve işte kuraklıktan dolayı, iklim değişikliğinden dolayı bir artış trendi içinde. E, su kaynakları kısıtlı, e, onlara erişim azalıyor. Ve böyle bir baskı ortamında zaten et normal et fiyatlarının artmasını öngörebilirsin. Normal et fiyatları artarken e, laboratuvar ortamındaki kültür eti fiyatlarının düşmesi bir yerde bu iki çizgiyi kestirir. Kesişim haline getirecek. Buluşturacak ve o noktada insana şey tercih yapabilir. Ya tamam bir de bunu deneyeyim. Bir de buna bakayım. Aa markete gelmiş. Bir bununla bir işte yemek yapayım. Dedikleri anda zaten bir farkın olmadığını görünce buna doğru geniş kitlelere kayacak. Tabii öncü kitleler kimler? Bunu denemek isteyen işte vegan, vejeteryan insanlar, işte hayvanların ız, refahını düşünen ıı, Aktivistler diyelim en başta. Ya bu kişiler şimdiden zaten buna çok meraklı. Sürekli bizi arıyorlar, soruyorlar. Ne zaman piyasaya çıkacak diye. Ama bizim öngörümüz 2025 civarında bu piyasaya çıkar. Ee, gelecekte ne olacak? Ee, mesela evinde kendi etini yapabileceksin. Bir tane girişim uzayda et üretmek için. işte NASA ile ortaklık yaptı. İsrail'li bir girişim. Nasıl olarak diyelim ki işte Mars'a gittiniz, Mars'ta uzun yıllar kalacaksınız, tarım yapmanız lazım, hayvancılık yapmanız lazım ki kendinizi besleyebilirsiniz değil mi? Yoksa işte bir kargo firmasına cep telefonundan bir sipariş verip de Mars'a gelmesini bekleyemezsiniz. O yüzden orada acaba kendi etimizi hayvan olmadan, inek olmadan yapabilir miyiz diye bakıyorlar. Bunun aynısı bizim mutfaklarda da olacak bir mikrodalga fırın benzeri bir şey diyeceksin ki Atlas ben bugün G geti yemek istiyorum işte G hücresi kapsülleri olacak bu kahve kapsülleri vardır ya o mikrodalga'nın içine koyacaksın yanına işte bizim ürettiğimiz solüsyondan koyacaksın düğmesine basacaksın birkaç gün sonra orada sen istediğin işte pirzola biftek kıyma neyse o çıkacak ve onu kullanacaksın yemeklerinde. Yani artık e, büyük alanları kullanmak büyük çiftlikler yapmak işte su kaynaklarını tüketmek metan salbo salma karbon salmak gibi mevzulardan ari bir şekilde kendi protein kaynaklarımızı evimizde üretebileceğiz e, bu açıdan bakıldığında sanki şey gibi Eskiden bu jetkiiller vardı çizgi film bilir misin bilmiyorum ama e, orada <gülüyor> Her şeyi böyle bir düğmeye basarak yaparlardı. Ee, onun gibi olacağız. Ee, sağlık tarafında bahsettiğim üzere şimdikinden çok daha sağlıklı olacağını öngörüyoruz. Ee, bir de şöyle programlanabilir etler de olabilir. Mesela doktora gittin, senin bir kolesterol problemin var. Doktor dedi ki %15 oranında yağlı et yiyebilirsin. Ama sakın daha fazlasına geçme. Sen sipariş verirken etini... %15 oranında yağ katılmış et isteyebilirsin. Ya da işte %25 oranında belki e, damak tadı onu gerektiriyordur. Biraz daha yağlı bir şey isteyebilirsin. Hatta hatta şöyle şeyler var işte %50'si geyik olsun, %50'si inek olsun gibi e, etlerde üretilebilecek. Yani etin biraz da <gülüyor> programlanabilir hale gelmesinden bahsediyorum. E, o anlamda hem dünya için hem insanlık için hem hayvanlar için çok daha makul bir seviyeye gelebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Yani o kahve kapsülü kadar basit olma konusu aslında beni en etkileyen konulardan bir tanesi. Çünkü bu kadar komplike bir sistemin, bu kadar hani et üretiminin bu kadar basitleştirilmiş hali gelecek olabilir. Evet. Ve son olarak girişiminizin 2030 senesinde nerede olacağını öngörüyorsunuz. Az önce bir tarih verdiniz, hani e, tarih verdiniz. 2030 gibi düşünüyoruz dediniz. Nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Bir de genç girişimcilere tavsiyeleriniz nedir? Böyle 25te bu piyasaya çıkarsa biz de öncü firmalardan biriyiz aslında dünyada. 2030 senesinde e, tüm et piyasasının %10'u e, bu kültür eti olacağını, düşünüyor insanlar. Yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. 2030 senesinde 1.4 trilyon dolarlık bir et piyasasından bahsedebiliriz. Şu sıralar işte 1 trilyon dolara gidiyor et piyasası. Bunun bunun %10 dediğimiz zaman 140 milyar dolarlık bir piyasanın eti. işte %20 civarında bir bitki tabanlı etlerin yani yaklaşık üçte birinin Alternatif proteine kayması öngörülüyor. Bu 2050'ye geldiğinde normal etin piyasada işte yüzde 40 civarında inmesi, hatta üçte birine inmesi düşünülüyor. Neden? Çünkü aslında normal et hem pahalanıyor bu iklim değişikliğinden dolayı ve çevreye verdiği zarardan dolayı. Diğer taraftan da diğer teknolojiler hem ucuzluyor, hem üretim Oranları artmaya başlıyor. Bu böyle bir trend. Her zaman bu şeyler gözükmüştür. Eskiden at arabaları vardı. Ee, onların pazar payı düştü. Ee, motorlu arabalar ya da benzinli arabalar, dizel arabalar piyasaya girdi. Şimdi elektrikli arabalar e, imelenmeye başladı. Belki birkaç on sene sonra her yer elektrikli araba olacak. Ve e, benzin tüketen, mazot tüketen araçlar ortadan kalkacak. Bunlar, bu hep böyle olmuştur. Yeni teknolojiler daha etkin, daha ucuz, daha mantıklı ise eski teknolojilerin pazar payını kapar. Ee, biz nerede olacağız? Bizim amacımız bu teknolojileri geliştiren biyoteknoloji firması olmak aslında et üretmekten ziyade. Ama ulvi amacımız diyeyim bu teknolojileri hali hazırdaki gıda firmalarıyla paylaşabilmek ya da lisanslayabilmek. İşte X1 e, et firması Türkiye'den ya da dünyadan e, zaten şu anda hepsiyle hemen hemen konuşuyoruz. Geleceğin teknolojisinin bu olduğunu zaten onlar da biliyor. İşte bize bu teknoloji paketini tedarik eder misiniz diyorlar. Yani biz o fabrikaları, o insanları, o sanayicileri e, gıda inovator, inovatörleri haline getirmek istiyoruz. Yani biz bu teknolojiyi verebilirsek onlara... Onlar da bunun üzerine kendi ürün gamlarını tasarlayabilirler. İşte sosisinden sucuğuna, ne bileyim işte kıymasından üç boyutlu basılmış bifteğine kadar farklı alanlarda çalışabiliyorlar, çalışabilirler. Zaten bu endüstriyi çok farklı bir hale getirecek. Yani artık çobanlardan ziyade işte eti üç boyutlu basabilen insanlara ihtiyacımız olacak. Ya da işte kasaplardan ziyade bu et üzerinde işte diyet programları yazabilen insanlara ihtiyacınız olacak. Orada da bir endüstriyel değişim olacak. Şimdi genç girişimcilere eğer gıda alanında faaliyet göstermek istiyorlarsa bu bitki tabanlı tarafa biraz yoğunlaşabilirler diye tahmin ediyorum. Hücre tabanlı etler için biraz sermaye ve biraz tecrübe gerekiyor ama bitki tabanlı için bence böyle değil dünyada bu tarafa doğru yoğunlaşma söz konusu. Mesela bir yulaf aldınız, bu yulafı işte blenderdan geçirdiniz ve bunun suyunu belli tatlandırıcılarla şekerli tatlandırdınız. Alın size bir yulaf sütü. Şimdi bu yulaf sütü mesela İngiltere'de inanılmaz popüler oldu. İnsanlar hayvan tabanı işte inekten gelen sütten değil de bitkilerden gelen Sütü kullanmaya çalışıyor. Tekrar ifade etmem gerekirse Türkiye çok şanslı. İşte yulafı, arpası, mısırı, işte değişik otları Akdeniz ikliminde yetişen onlarca çeşit bitkisiyle bu alanda bence önemli bir üretici olabilir. Protein kaynağı üreticisi olabilir. İşte bitkilerden etimsi şeyler yapmaya çalışanlar var, tavuğa benzetmeye çalışanlar var, sosise benzetmeye çalışanlar var. Bunlardan süt Yapanlar, peynir yapanlar var. Bu alanlarda özellikle gıda mühendisleri diyelim ya da herhangi biri olabilir. Mutfağınızda anneniz, anneanneniz bu işlerde becerikliyse onlara ya böyle bir şey yapsana deyip onların ürünü pazarlamaya kadar değişik fikirler çıkabilir. Yani o plant-based ya da bitki tabanlı işler neler bir bakabilir genç girişimciler. Eğer gıda konusunda girişim yapmak istiyorlarsa ve bunların alıcısı Avrupa'da, Amerika'da inanılmaz şekilde ilmeleniyor ve artıyor. Ee, kaynak burada. Bence Türkiye inanılmaz bir kaynak potansiyeline sahip. Bunları ham şekilde işte fasulye proteini, ne bileyim bezelye proteini vermekten ziyade bunları ürüne çevirip e, satmak çok mantıklı olacaktır. Ee, Avrupa Amerika değil. Aynı zamanda Hindistan, Çin tarafı da muazzam bir pazar. Kısaca bir örnek vereyim. İşte gübre tüketimine bakarsak, hektar başına Çin 400 kilogram gübre kullanıyor. Avrupa, Amerika 200 kilogramlar civarında gübre kullanıyor. Biz işte 90-95 kilogramlar civarında gübre kullanıyoruz. Yani biz çok daha az gübre kullanıyoruz kendimizi besleyebilmek adına. Ama Çin bizim 4 katımız hatta 5 katımız gübreyle topraklarını mahvetmiş durumda. Sularını kirletmiş vaziyette. Bir buçuk milyar insanda e, beslenmek durumunda. Hatta bu buçuk, bir buçuk milyar insan zenginleştiği için artık ben de protein e, tabanlı gıdalar tüketeceğim, artık pirinçten ete geçeceğim, kırmızı et yiyeceğim, işte tavuk etini yiyeceğim e, gibi ihtiyaçlara sahip. E, o yüzden böyle alanlara da e, bu e, kesimede Türkiye'den çıkan e, gıdalar. Çok rahat satılabilir diye düşünüyorum. Biz bugüne kadar tarım ihracını hep işte domates satalım, işte sera ürünleri satalım, fındık satalım, kayısı satalım, incir satalım tarzını düşündük. Ama işte kayısıyla incir'i birleştirip bitki tabanlı çikolata yapılabilir. İşte kakao ile karıştırırsınız falan filan. Bu alanlarda büyük pazar potansiyelleri var. Genç girişimciler de buralara bakabilirler diye tahmin ediyorum. Evet benim sorularımın sonuna geldik ama sizin projeniz, sizin bu girişiminiz aslında benim son zamanlarda duyduğum hani, en azından iklim aktivisti oldum ben, i̇şte haberleri takip etmeye başladım, bilimsel verilere baktım ve sizlerin bu gördüğüm girişimi beni en çok etkileyen haberlerden bir tanesiydi. Ee, yani bence girişimcilik özellikle benim yaşımdaki gençlerin çok dikkatini çeken bir iş seçeneği. İlerideki planlarına e, girişimcilik üzerine yapan birçok arkadaşım var, birçok tanıdığım var. Sizin de ayrıca bu kadar önemli bir konu hakkında yaptıklarınızı heyecanlı izlediğimizi söylemek isterim. Geleceğin adil, etik ve ulaşılabilir olabileceği e, umudumuza katkıda bulunduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, geldiğiniz için ee, ve konuk e, davetimi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Atlas. Yani bu senin yaptığın iş de çok önemli. Yani insanlar farkında değil ya da yavaş yavaş farkında varmaya başlıyor. Ama iş işten geç, geçecek neredeyse. O yüzden senin e, ne kadar fazla takipçin olursa ya da bu programların ne kadar fazla insan tarafından paylaşılırsa Bence dünya için o kadar iyi. Ee, ben de yaptığın işlerden dolayı seni tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel günlerde e, yaşamak dileğiyle. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. hoşça Hoşçakal. Evet sayın eşikler dinleyicileri. Bir iklim kışı konuşuyor programının daha sonuna geldik. Süremiz konuya göre yeterli olmadı aslında ama geleceğin gıda anlayışına ve gelişimciliğin sınırları olmadığına dair konum. Kerem Erikçi'nin fikirlerini dinledik. Haftaya yine Cuma saat 2'de İklim Kuşu Konuşuyor programında görüşmek üzere. Bir daha görüşünceye kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.